Aletlerinde de e, hani e, alet var. Şimdi, meselesinde bizim kafire beş verilebilir mi? Verilirse hangi hallerde verilir? Bu bir cevap Soru, yani Sorular kardeşe sorulursa aslında çok daha güzel olur yani faydalı olur. Niye? Yüzden, he? Sen, daha faydalı olur yani. Sen söyle ben sonra eklemek için. Gerçekten daha faydalı olur inşallah. Benim ekleyeceğim şeyler olursa ben eklerim inşallah. Allah'ın izniyle o yüzden. Şimdi benim şöyle söyleyeyim de İslam fıkhında bir icma var. Şöyle bir icma buna Hafız İbni Hacer Fesnibari'de naklediyor. İmam Kurtubi kendi şeyinde İmam Kurtubi'nin icmayı nakletip etmediğini bilmiyor mu ya? Cevazı naklettiğini biliyorum. İslam fıkhına göre haram olmayan bir konuda Müslümanın kafire vekalet vermesinde bir beis yoktur. İslam fıkhına göre haram olmayan bir konuda kafire Müslümanın vekalet vermesinde bir beis yoktur. Diye. Şimdi avukatlık meselesine gelince eğer bizim avukattan kastımız işte bizim için dava açması, bizim için mahkemeye gitmesi vesaire ise bu zaten aynı birinci anlattığımız meseleye dahil olur. Çünkü hükmü bizim için neyse avukata verdiğimiz vekalet de odur. Çünkü avukatın yaptıkları bizi bağlar. Zaten vekalet o demek. Yani vekalet verdiğin bir adama verdiğin alandaki bütün sorumlulukların üzerine almış yani kabul ediyorsun. Eğer savunma mahiyetinde, çünkü avukatlık iki şekilde kullanılıyor. Bir dava açıp davada bulunma mahiyetinde. Bir de savunma mahiyetindeyse benim kendimi tağutun karşısında savunmam caizse ağza daha güzel laf yapan birinin e, vekalet verip onun beni savunmasına e, vekalet vermem de hayda hayda caizdir. Çünkü bu İslam fıkhına göre şey değildir. Haram değildir. Ama dava açma meselesine e, gelirse, konu dava açma üzerine giderse o zaman elbette ki bizim için nasıl ki dava açmayı kendimiz için dedik işte kesinlikle dünya da gitse yapılmaz. Hakkı da aynı şey avukata da verilmez yani. Ama vekalet kafire verilebilir. İslam fıkhında haram olmadığı müddetçe. Yani şu şekilde eğer bir insan karşıdakinin uluhiyetini kast edip ondan hüküm isterse, yani onun mutlak teşri yapma, anayasa yapma yetkisine sahip olduğuna inanır, ona benim hakkımda hükümet derse, bu zaten ibadettir. Lakin bu yaptığı fiil değildir ibadet. Çünkü bir şeye ibadet diyebilmek için Şeriatta kesin bir kayıt olması lazım. Nasıl bu ibadettir e, diye, burada yapmış olduğu fiil lazımıyla ibadettir. Yani ona o uluhiyeti teşkil hakkını, yasama hakkını vermesiyle ibadet. Ama mücervet birine işte gel benim hakem ol veya bu da hükmet demenin ibadet olduğuna dair ben henüz hiç bir nasıl görmedim. Yani böyle bir iddia var birileri tarafından. Ama tabi bu çok alır da bir iddia. Yani bir şeye ibadet. Demek çünkü öyle bir şey ki bu. Hiçbir özür ondan sonra kabul edilmez yani. ibadeti Allah'tan başkasına yönlendiren insanlar hakkında. İddia birkaç kişi var Musa de konuştuğumuz gibi. Lakin bir delil yok açık yani. Mücerret hüküm talebinin işte ibadet olduğu vesaireye dair bir şey yok yani. yani, yani işte biraz önce hocam diyelim, zaten. Işte, yurdunda bir Müslümanın kralın hükümlerinin hüküm alması... Mesela. Zaten o hani dedik ya mesela ayet kelimenin delaletinin delaletinin olmaması, bunu zikretmedik. Yani asıl meseleden bir tanesi İslam fıkhında belki bir defa e, vakı olmuş. O vakı olduğu bir defada da böyle bir şey var. E, böyle bir fetva var. Ha şimdi diyeceksiniz ki peki bu fetva çok önemli bir fetva mıdır? Şu anlamda önemlidir. Selaksinin bütün kitapları e, Hanefi fıkhında şey diye kabul edilir. zahirun rivaya diye kabul edilir. Yani ne demektir? Mesela e, bütün e, her fıkhı, e, her mezhebin kendine göre nakledilen kitapları tasnif etmişlerdir. İşte ümmahat-ı kütüb demişlerdir. Herkesin merci kabul ettiği. Mesela Şafilerde nevevi ile rafiidir. İmam Şafi'den sonra insanların dönüş yaptığı alimler. Hanefilerde ise zahir rivaya dedikleri seraksinin kitaplarıdır. Yani bütün Hanefilerin ezberlediği, okuttuğu, şerh ettiği e, kitaplar bunlar. Kimse de böyle bir şeye itiraz etmemiş. Bu tabi doğal olarak Hanefi mezhebinin e, fikri gibi artık algılanıyor. Yani işte bir küfür beldesine hakime gidildiği zaman, bu şekilde hakkı gasp edildiği zaman bunun hiç küfürle, imanla, itikatla alakası olmadan gayet rahat yani bir günlük bir meseleymiş. Zaten okuduysanız o bölümü gayet günlük bir meseleymiş gibi şey yapıyor e, mevzuyu e, izah ediyor İmam Selafsi. Bu fetvanın da varlığı zaten yine insanı ayete yaklaşırken tevakuf etmesini hani işte o müştehit olan insanların bu ayeti bu konuyla bağlantı kurmamalarını yani bu vakaya getirip bağlamamalarından. Bu da bir sebep. Lakin şu var, onu söyleyelim. Ayetin hükmü kat'e olmuş olsaydı, Selahsi'nin bu fetvasının hiçbir bağlayıcı yönü olmazdı. Ayetin o tarafa hükmü zannî olunca artık bunlar da insanı düşündürmeye sevk eden amiller oluyor. Yoksa bu asla hani alimin sözünü ayetin önüne geçirmek veya fetvasını gibi anlaşılmasın yani. Ahi şu noktada bazen yanlış anlaşılıyor. Hani e, diyorsun ya ayet e, zanni olarak olunca Şimdi kardeşim bahsettiği hani bizim bu meselede hani hakkı kaybolmuş olan kişinin gittiği zaman ha kafir olur mu olmaz mı konusunda ayet bunun için zanneder. yoksa ayetin kendisi kat'i yani. Evet. Hani taguta giden, ondan hüküm isteyen, onun yani teşrih sahibi diye inanan zaten addede gitmiş olmamış olsa dahi yine bu ayetin ışığında kafirdir yani. Evet. Onu da bazıları yanlış anladılar, şey demeye başladılar. işte Halis hoca ayete diyor şey diyor yani hükümün güzel, zannidir, evet. kat'i değildir, nasıl kat'i olmaz falan gibi bu şeylere gelin. Evet. Evet, laksına sokuyor. Bu laksına sokarak da yani onlara her gitmenin küfür olduğunu, mutlak küfür olduğunu yani o mahkemeye gittiğin an veya bir dilekçe verdiğin an küfre gireceğini, bu mesele. Evet, o konuşul bu yanlış bir düşünce çünkü tağuta yardım istenebilir kafirden. Şimdi burada problem şuradan kaynaklanıyor Kamil abi. Bu kardeşlerin zihninde ben konuştuğum kadarıyla genel, oradakileri bilmem, tasavvur problemi var. Yani mesela bir Mekke ile, bir işte Necaşi ile, bir Hazreti Yusuf'un dönemiyle bugünü adam birbirinden ayırıyor. Yani sanki bu ilk defa çıkmış, buna taalluk eden bütün e, hükümler küfür. Oysa biz bakıyoruz, mesela Necaşi'den gidip yardım istemek, aslında işte o e, müşriklerle beraber onun önünde meramını anlatmak, Gidip hak talebinde bulunmak. Yani bize zulmedildi, biz yurdumuzdan çıkarıldık e vesaire gibi. Ama ne var? Şimdiki gibi dilekçe yok, avukat yok, baro yok. O şey yok sadece. O ne diyor? Prosedür e, işlemiyor. Ha mesela işte müşriklerde var olan himaye, ye Müslümanların başvurması mesela. Şimdi ha mahkemeye gitmişim başvurmuşum bir hak çıkmış. Ha daha önceden zaten bu hak çıkmış ben bu hakka almışım. Uygulama olarak başvurmuşum o hakka ben de e, dahil olmuşum mesela. Ama ne var işte o mesela ben kiminle konuştuysam oturtamıyor bir türlü. Ne alaka diyor. O zaman mahkeme mi vardı? İnsanlar dilekçe mi veriyordu? E burada eğer mevzu ise bu çok basite iner yani. Cezaevinde işte sabah kalkarken bir kitap isterken verdiğin dilekçe de seni kafir yapar. E o zaman veyahut tabi e, herhangi bir elektrik şey kurumuna gidip elektrik için dilekçe verip abo abonelik için bu da seni. E, mevzu eğer kafire dilekçe vermek ondan bir şey istemek e, küfür olursa mevzu bu değil yani bu anlaşılmayınca tabi birbiriyle özellikle vakalar şimdikini biraz müfret bir şey düşünüyorlar yani her şeyden bağımsız, her şeyle küfür olan kesinlikle yanından geçirmeyen bir kurum olarak görüyor insanlar tabi bu yanlış bir bakış açısı yani. peki hüküm istemeyle yardım istemenin arasından nasıl yani. mesela şimdi diyelim ki ben mahkemeye gitsem mahkemeye desem ki örneğin işte benim şer'i hüküm eğer dediğim işte o vacip, o işte mendub, işte o şer'i hüküm budur e zaten 5 tane kısmı söz konusudur. Ben gidip bunlardan birini olayımla ilgili istersen bu hüküm istemektir. Yani mesela işte hırsızlık şey midir? E, hırsızlık e, nedir ismi? E, yanlış bir şey midir e dersen mesela bu hüküm, hırsızlığın hükmü hakkında onlardan şey talep etmektir. E, hüküm talep etmektir. Ama bana hırsızlık yapıldı, benim gücüm yok bunu almaya, e, benim bu malımı hakkımı alın demek bu hüküm istemek değil. Ben zaten hırsızlığı haram kabul ediyorum. Ben onunla hırsızlığın şerih hükmünü tartışmaya gitmiyorum oraya zaten. Ben sadece ondan kendi hakkımı e, istiyorum. Ama mesela bir kanunun işte veyahut da içeriğini doldurma hüküm, işte yanlış mı doğru mu vesaire. işte. mesela mirasta yani bu benim hakkım mıdır? E dersen bu problem. Çünkü şeriata göre o zaten benim hakkımdır veya değildir. Bu hüküm istemektir e, mesela. Ama yok e, bir hak, işte zulmü def etmek. Aslında çok açık yani bakıldığı zaman birbirinden çok açık görünüyor. Bu şekilde yani Olayın hükmünü istersen doğru mudur, yanlış mıdır, benim midir, değil midir diye hüküm vermek olur. Lakin hak olan bir şey. benim hakkım zaten bu belli. Bu adam hırsızlık yapmış diye. Bu ondan yardım istemek olur. Hakkımı benim bir şey yap diye. Sadece işte bu prosedür. Yani o gitme, dilekse, şey, önüne çıkma vesaire bunlar belki biraz kafa karıştırıyor yani. İkisi de hırsızlığı kabul ediyor ama hükmü verirken tavuk hükmü veriyor. Şeriatın hükmü vermiyor. Nasıl abi? Yani... İslam hükümet diyor ki o da o da, o da, beşeri, beşeri, o da, o da tamam. ama İslam hükmünü vermiyor bak ben yani ona biz, hırsızın hükmünü ver desem <gülüyor> bu beni <gülüyor> bağlar benim bu beni küfre <gülüyor> götürür ben hakkımı, ben hakkımı istiyorum sadece paramı istiyorum tamam. yani yani benim param çalınmış yoksa ben... yoksa sen elini kes veya sen şöyle yap değil yani <gülüyor> ceza ver hak saati vesaire yok çünkü bu gene sen hüküm istemiş olursun yani o, onun hükmünü şeriat şey. vermiş sana şöyle bir soru sorulsa orada sen buna verdiğimiz bu hükme razı mısın diye Hayır beni ilgilendirmiyor dersin, dersin küfür olur. Ha, Beni ilgilendirmiyor senin Ben şu anda zaten onu cezalandır demedim Bir de şura var Hırsız benim şikayetimle Mesela şey olmuyor ceza almıyor Hırsızlık kamu zaten cezayı belirlemiş Yani ben değilim hani gidip orada bir kanun Çıkarttırıp onun üzerine onu uygulattıran O benim başvurum söz konusu değil O hırsız zaten onun cezası belli Ben şikayet etsem de etmesem de Zaten ben diyorum mesela Müslümanların çoğu da Ben eminim öyle yapıyordur yani gidenler için söylüyorum ee, hani ben sadece hakkımı istiyorum malım çalındı işte evime hırsız e, girdi bu kadar altınımı çaldı ben paramı verin e, bana diye yoksa işte bu adamı alın hapse tamam. hapse atın cezalandırın e, vesaire diye değil Allah'u alemin yani. bu nerede olur? Yapalım. yok bu şöyle olur mesela diyelim ki daha önce de bu imzayla ilgili konuşmuştuk ya yani bir yerde benim attığım imza beni şere'i mahkemeden men edip beni götürüp tağutun mahkemesine götürüyorsa gitsem gitmesem bu beni küfre sokar. Çünkü ben bununla tercihimi belirlemiş olurum. Yani bu hırsız normalde benle Kamil abinin arasında yargılanma olabilecekken ben bu hırsızı oraya başvurmamla zaten otomatikmen ben buna şey olmuşum. Hani şuna benzer bu. benle Kamil abinin arasında bir sorun oldu diyelim. Biz mahkemeye gittik. Ben yine şunu da desem mahkemeye. Ben senin hükmünüzü kabul etmiyorum. Sadece benim şeyimi verin. E, hakkımı verin desem. Bu yine küfür. Çünkü o zaman ben zaten o hükme razı olduğumu gösterir. Bu benim onların vereceği e, hükme. Lakin burada benim böyle bir şeyim yok. Yani Ben gitmesem de onun suçu e, zaten belli. Ama tabi işte bu sıkıntılardan ötürü eftan olan uzak durmak. Yani Allah'a tevekkül edip Allah'a havane edip hiç bulaşmamak yani. Şöyle bir misal de verilebilir. Bu. Hani bazıları diyorlar şimdi sen gidince tutacaklar işte hırsızla ceza verecekler. O da küfür kanunlarına göre sen de buna sebebiyet verdiğin için sen de kafir oluyorsun. Yani o bizi bağlamaz onların yani verirler mi, vermezler mi, affederler mi, şeriat mı? Yani bir adam mesela ve tabi bir çocuk geldi mesela şey yaptı, canımı kırdı, eziyet etti. Ben de gittim babasına dedim ya bu adam canımı kırdı ya da eziyet etti bu sen çocuğun. Yani belki parasını isterim, belki de mesela affederim yani bir daha böyle bir şey yapmasın diye. Sonra biliyorum ki o adam zalimdir, tuttu mesela çocuğu dövdü, kafasını kırdı. Şimdi ona mesela dövmesi, işte kafasını kırması, günahı bana mı ait ya da yaptığı tasarrufat o onu ilgilendirir. o nasıl tasarruf ediyorsa. Ben burada sadece yaptığım şeyi, bu adam bana zarar vermemesi. Ya da zarar vermişse, camı kırmışsa onun parasını ödemesi yani. Yoksa onun tasarrufatı nedir? Ona aittir yani. Mazende tasarruf üzerine her şeyi yani o kişiye yüklüyorlar, yapmadığı şeyin sebebiyle ee, bu noktada da böyle şey yapanlar, tekfir edenler var yani. Yani düşünerek atıyorsun ama Mevla'da çok büyük adam ödemiyor. Veya çeki ödemiyor. Bu çeki ise asil etme noktasında yani senin de böyle bir şeye katlanabilir, gücü paramazsan bize işte, yani dünyada kişilere karşı da belki rezil olacak. Yani kendi borçlandığı yerlere, damir şahsiyetine belki söz gelir. İflas edilecek yani, kişilerini kapatacak belki. sorunlar yani benim bunu tahsil etme lazım bir şekilde almam lazım. Şimdi bu noktada Müslümanın icra yoluyla, işte avukatla tutarak, yani avukat tutarak icra yoluyla bu sene tahsil etmesinin hükmünü et. Ben bir kısa anlatayım, Haccac ibn Allat'ın kıssasını biliyor musunuz? Yani bu İmam Ahmed'in müslümanında nakletmiş oldu. Haccac ibn-i e, Müslüman oluyor, ya Resulallah diyor, ben Mekke'de mallarım var. Yani ben diyor bu mallarımı alabilmem için, Gidip biraz bir şeyler yapmam lazım yani sonuçta. Peygamberimiz de tamam diyor. Gidiyor diyor ki işte Hayber'de Yahudiler Muhammed'i perişan ettiler. Bütün mallarına el koydular. İşte kadınları cariye yaptılar. Yok parasına satıyorlar. Bütün mallarımı toplayın bana ben gideceğim şeye. Ee, o hani ucuza kapatacak. Batan geminin mallarını tabiri caizse kapatacağım diyor şey Haca Cibni Allah onlara tabii bütün kadını da getirip parasını veriyor. Millet de parayı getiriyor. O sevmiş ev veriyor. Haca Cibni Allah çıkıyor gidiyor. Normalde burada bizzat küfre bulaşma gibi bir şey söz konusu değil. hani Yani bizzat fiilen küfür işlememiş. Sadece bir söz söylemiş. E bundan kendi şeyini kurtarmış. Kendi malını müşriklerinden kurtarmış mesela. Eğer gerçekten mesela bu şey meselesi. Şimdi ben çünkü şuradan geleceğim mesele. Olmaz diyenler öyle bir anlatıyorlar ki mevzuyu. Yani tasavvur. Şimdi hani fıkıhta şöyle bir kaide var. Bir şeye hükmetmek. Ona, onu tasavvur etmekten türer. Yani önce bir şeyi düzgün tasavvur edersin sonra onun hükmünü zikredebilirsin. Olmaz diyenler öyle bir anlatıyorlar ki sanki avukata verdim ve puta tapar gibi bir prosedür var işin içinde. Olur diyen kardeşler de şimdi biz de yaşamadığımız için böyle bir şey öyle bir anlatıyorlar ki hiçbir şey yok. Aslında önce olayı tam ne? Yani siz madem böyle bir vakayla karşı karşıyasınız bu nasıl başlıyor? Nasıl devam ediyor? Alabildim mi ne oluyor? Alamadım mı ne oluyor? Son boyutu nedir? Bunlar belki zikredilirse Soru daha hani netleşir. Çünkü biz bu konuyu ben avukata sordum bana bir şey, bana anlatamadı yani ben anlamadım veyahut da onun anlattığında biraz daha böyle avamca yani dille böyle çok özet anla, anlatılırsa e sonuçta sözüne güvendiğimiz Müslümanlar hani insan önce vakayı bir tasavvur etse sonra işte e, şey yapsa belki daha makul bir so cevap çıkar ortaya yani. Soru açısından mı yani? He. Şöyle Soru abi. Tartın, ne prosedür nasıl başlıyor? nasıl devam ediyor? Aldın mı ne oluyor? alamadın mı ne oluyor? İşin en son boyutu nedir? Falan böyle bunlar avukat ilk e, devrede veka evet. kısmı vekalet, senedi tahsil etmesi için vekalet veriliyor vekaletin ardından avukat e, kendi işte, e, icra işlemlerini başlatıyor yani icra istediğim için yani Müslümana'ya icra edilmesini istemişse icra işlemleri başlıyor onun üzerinde eğer icra edilecek bir malı varsa icra ediliyor. Yoksa sakın bir şey alamıyor Mahkemeye çıkma... Mahkemeye çıkma vesaire gibi şey bir şey yok. İcra mahkemesinden evin alıyor. Oradan talimat talim alıyor. İcra ya... yani. İcra mahkemesinde başvuruyor, Hı. oradan izin alıp da gidiyor. Bu şeriata aykırı bir şey değil. Çünkü muaz borçlarını ödeyemediği zaman... Yalnız burada bir şey var, paranın e, üzerinden yüzde yirmi payı alıyor. Sadece bin liradan, bin liraya alacağın varsa Karşılarsan 20 lirada faydalanıyor kendisi. Alacak mıydı? 100 lira geliyor ama kendisi 1200 alıyor. 200 lira kendileri 1000 lira bizi paraya para yani? ee, yani yani alıyor. Senin ağzı olan paranı alıyor yani. Kim alıyor. Avukat mı alıyor? Avukat. Avukat bizim ücret alıyor. Ama masraf olarak alıyor ama o öbür taraftan... Peki onu çözemez mi insan avukatla? Çözebilir miyim? Yani mesela bunu da sadece çözemiş. Diyor ki mesela avukatla başta konuşup karşı taraftan sadece avukatlık ücretini tahsil etsin. Faizli herhangi bir şeye girme derse, bir alfa da bunu kabul ederse bu şekilde Hı. almayacağını Hı. diyor. O da çözülüyor diyor yani. Sadece söyleyeyim. Senin paranın bir kısmını kendin alıyorsun. Yani Hı. diyorsun ki ben işte alfa da bu üzerlerine karşıdan para ama herhangi bir e, benim benden karşıdan alacağım kişiden faizli herhangi bir şey alma diyorsun. Bunu engelleyebiliyorsun yani. Baştaki şartlı bir anlaşma yani. Hı. Böyle olursa büyük bir problem olur mu abi? Yani şereya yani Olmaz tabii şeyle hani e, avukatla konuşacak böyle evet. bir faizi falan Yapma. almayacaksın. Evet. Yani ben kendim sana bu kadar ücret ödeyeceğim. O şekilde. Çünkü Yaşınlığı faiz olduğu zaman şey. Olmaz. O da yani küfür boyutuyla değil haram ha, boyutuyla faiz. Çünkü Muaz i̇bn Cebel borçlarını ödeyemiyor. Sahabe Resulullah'a geliyor affedin diyor yani biraz yoktu ve paramızı istiyoruz. Bütün malına el koyuyor Muaz'ın icra demiş olduğumuz şey hicr. İslam fıkında icra değil de hicr deniyor buna. Bütün malını el koyuyor Resulullah Aleyhisselatü Resulullah Borçlara dağıtıyor. Yetmiyor. E zaten borç Nasıl? Bereket oluyor. Ha, diyor ki işte Resulullah diyor şu anda bulduğunuzla yetinir. Yani bu budur. Sonra bir daha bulursak malını bir daha. El koyar bir daha şey yaparız. ya yani Bir daha dağıtırız. Yani diye. Normal İslam'a uygun bir şey bu zaten. Hani Hakkını talep ederken karşıdaki vermiyorsa hatta erteleyebilirsin. Senedi de erteleyebilirsin. Yani adamı acırsın. Ee, falan olmasa sen zor durumda kalıyorsun. Bir de burada ben özellikle biz bu cezaevindeyken Harun abiyle bu meseleyi konuşmuştuk da. Mesela şimdi insan içeride biraz da düşünüyor ya kafada rahat. Abi bir mesele üzerine çok düşünmüş. Onu konuştuk böyle uzun bir süre. Mevzu şundan ibaret Diyor ki mesela hocam diyor şimdi sakalımı kesebilir miyim bir işe girmek için? Hayır kesemesin. Yani normal bırakabilecek kadar serbestsen dar ucu fırda. Sırf iş için sakalımı kesebilir miyim? Hayır kesemesin. Mevzu bu gidiyor şimdi hocam. Ben sakalımı diyelim kesemedim. Niye? Bu haram. Ben ev sahibine bu kirayı vermediğim zaman bu Müslümanlar hepsi dolandırıcı. Ben işte eve para getirmediğim zaman bunlar zaten hepsi çalışmamak için uyduruk bahaneler bunlar. Yok sakalmış, yok sanki sakal olmasa, sakallı işi atarlar çalışacaklar falan. Böyle saydığın zaman gerçekten şeye baktığımda zarar boyutu, yani serdi bir zarardan haramdan öteye çıkıp hepsi İslam'a gelen boyutlar. Şimdi bu durumda da mesela Müslümanlar için özellikle yani burada konuştuğumuz çoğu Müslümanın sıkıntısı şu. Adam diyor ki ben Müslüman bile olsa o parayı gene almak zorundayım. Çünkü başka paraktan benden para bekleyen var. Hani ben müstakil bir tüccar değilim yani. Bütün sermayesi elinin dibinde verdi almadı bir şey olmaz. Yok. Ben de birinden alıyorum birine veriyorum diye. İşin bir de bu boyutu var. Yani İslam'a zarar geliyor. İşte Kamil abi yaptı diyelim. Bir çuval adam bakmıyor ki senet tahsil edememiş. Bir çuval sakalı var. İşte bizim paramızı vermiyor. Habire tarih atıyor vesaire. Bir de tabi İslam'a gelen bir şey var. ve Bir zararı var. Onu hesaba katınca mevzu biraz daha hafifleme boyutu var yani. Tecman. Ziyaret şey yapan dört kişi var bize. Dört kişi var. Dört kişi var. Çek terep kurulun var. Başka hiç buyurun